20. söz iki makamdır. Birinci makam Bismillahirrahmanirrahim. "O iz kullena lil melaiketi li Adem Meleklere adını secde edin dediğimizde İblis hariç hepsi secde etti. "İnallâhe emurukum en tezbehû baqara." Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. "Tümme keset kulûbukum min bâd zâlik fehîye'l hicara." sonra bütün bunların ardından kalbiniz yine katılaştı. Sanki taş kesildi. Hatta taştan da katılaştı. Bir gün şu ayetleri okurken İblis'in ilkaatına karşı Kur'an-ı Hakim'in feyzinden üç mükte ilham edildi. Vesvesenin sureti şudur. Dedi ki, dersiniz Kur'an mucizedir. Hem nihayetsiz vela Hem umuma her vakitte hidayettir. Halbuki Şöyle bazı hadisat-ı cüz'iyeyi tarihvari bir surette mısırrane tekrar etmekte ne mana var? Bir ineği kesmek gibi bir vakıa-ı cüz'iyeyi o kadar mühim tavsifatla böyle zikretmek, hatta o sureyi azimeye de el-bakara teslimi etmekte ne münasebet var? Hem de Adem'e secde olan hadise sırf bir emri gaybidir. Akıl ona yol bulamaz. Kavi bir imandan sonra teslim ve izan edilebilir. Halbuki Kur'an umum ehli akla ders veriyor. Çok yerlerde ''Efela yahkulun'' hiç düşünmüyorlar mı? der. Akla havale eder. Hem taşların tesadüfi olan bazı halak tabiyesini ehemmiyetle beyan etmekte ne hidayet var? İlham olunan müktelerin sureti şudur. Birinci mükte. kuran Hakim'de çok hadisat cüz'iye vardır ki her birisinin arkasında bir düsturu külli saklanmış... ...ve bir kanun-u umuminin ucu olarak gösteriliyor. Nasıl ki... ...Alleme esma e Adem'e bütün isimleri öğretti. Hz. Adem'in melaikelere karşı... ...kabiyet-i hilafet için bir mucizesi olan... ...Talim-i ki bir hadise-i Şöyle bir düstur-u küllinin ki... nevi Beşer'e camiyet-i istidat cihetiyle... ...talim olunan hassiz ulun. ''Ve kainatın enva'ına muhit pek çok günün ve şu şuunat ve evsafına şamil kesretli ma'arik'in talimidir ki, nevi beşere değil yalnız melaikelere, belki semazat ve arz ve dağlara karşı emanet-i hamil davasında bir rüçhaniyet vermiş.'' ''Ve heyet mecmuasıyla arzın bir halite manevisi olduğunu Kur'an ifham ettiği sünlü, melaikelerin Adem'e secdesiyle beraber.'' şeytanın secde etmemesi olan hadise-i cüziye gaybiyye pek geniş bir düsturu külliye meşhudenin ucu olduğu gibi pek büyük bir hakikati ihsas ediyor şöyle ki Kur'an şahs-ı Adem'e melaikelerin itaat ve inkiyadını ve şeytanın tekebbür ve imtinaını zikretmesiyle muv'i beşere kainatın ekser maddi envaları ve enva'ın manevi mümessilleri ve müekkelleri musahhar olduklarını ve nev-i beşerin bütün istifadelerine müheyyâ ve münkat olduklarını ifham etmekle beraber, o nev'in istidadatını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevad ile onların mümessilleri ve sekene-i habiseleri, o nev-i beşerin tarifi kemalatında ne büyük bir engel, ne müthiş bir düşman teşkil ettiğini ihrar ederek, Kur'an-ı Murcizül Beyan, bir tek Adem bile aleyhisselam cüz'i hadiseyi konuşurken, ...bütün kainatla ve bütün ney-i beşerle bir mütalemi ülviye ediyor. İkinci nükte Mısır kıtası, kumistan olan sahra-i bir parçası olduğundan... nil Mübarek'in feyziyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden... ...o cehennem-Nu'nun sahra komşuluğunda şöyle cennet misal bir mevki-i mübarekin bulunması... ...felahat ve ziraatı ahalisinde pek merhup bir surete getirmiş... Ve o sekenenin secyesine öyle tespit etmiş ki ziraat-ı kutsiye ve ziraat olan Bakarı ve Sevri Mukaddes belki mağbud derecesine çıkarmış. Hatta o zamandaki Mısır milleti Sevre, Bakara ibadet etmek derecesinde bir kutsiyet vermişler. İşte o zamanda Beni İsrail dahi o kıtana neşet ediyordu. Ve o terbiyeden bir hisse aldıkları ecil meselesinden anlaşılıyor. İşte kuran Hakim Hz. Musa Aleyhisselam'ın risaletiyle o milletin secciyelerine girmiş ve istidatlarını işlemiş olan o bakarı perestlik mefkuresini kesip öldürdüğünü bir bakarın zehiyle ifhan ediyor. İşte şu hadise-i cüciye ile bir düsturu külliyi her vakit hem herkese gayet lüzumlu bir dersi hikmet olduğunu kulvi bir icaz ile beyan eder. Buna kıyasen bil ki kuran hakkında bazı hadisat-ı suretinde zikredilen cüz'i hadiseler külli düsturların ıslarıdır. Hatta çok surelerde zikir ve tekrar edilen kıss Musa'nın yedi cümlelerine misal olarak Lemaat'ta İrcaz-ı Kur'an misalesinde o cüz'i cümlelerin her bir cüz'ünün nasıl mühim bir düstur-ü külliyi ettiğini beyan etmişiz. İstersen o ısaleye müracaat et. Üçüncülükte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 Çünkü öyle taşlar vardır, bağrından nehirler çağlar. Öyleleri var ki yarılır da aralarından var akar. Öyleleri var ki Allah korkusundan parçalanıp aşağılara yuvarlanır. Allah ise sizin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Şu ayeti okurken Mümesviz dedi ki, Herkese malum ve adi olan taşların şu futri bazı halat tabiyesini en mühim, ...ve büyük meseleler suretinde bahis ve beyanda ne mana var, ne münasebet var, ne ihtiyaç var. Şu vesveseye karşı feyiz-i Kur'an'dan şöyle bir nükle ilham edildi. Evet, münasebet var ve ihtiyaç var. Hem o derece büyük bir münasebet ve ehemmiyetli bir mana... ...ve o derece muazzam ve lüzumlu bir hakikat var ki... ...ancak Kur'an'ın icaz mucizi ve lütfu irşadıyla bir derece basitleştirilmiş ve ihtisar edilmiş. Evet, ilahî Kur'an'ın bir esası olan i'caz, hem hidayet Kur'an'ın bir nuru olan lutf-i ve hiçbir ifham iktiza ediyorlar ki Kur'an'ın muhatapları içinde ekseriyeti teşkil eden avama karşı külli hakikatleri ve derin ve umumi düsturları meâlûv ve zikî suretlerle gösterilsin. Ve fikirleri basit olan umumi avama karşı muazzam hakikatların yalnız usları ve basit bir sureti gösterilsin. Hem adet perdesi taktında ve zeminin altında harikulade olan tasarrufat ilahiye icmanen gösterilsin. İşte bu sırda binaendir ki kuran Hakim şu ayetle diyor. Ey Beni İsrail ve Ey Beni Adem sizlere ne olmuş ki kalpleriniz taştan daha cami ve daha ziyade katılaşmıştır. Zira görmüyor musunuz ki o pek sert ve pek camit ve toprak altında bir tabakayı azime teşkil eden o koca taşlar o kadar evamili ilahiyeye karşı muti ve musakhar ve icraat-ı Rabbaniye altında o kadar yumuşak ve emirberdir ki havada ağaçların teşkilinde tasavvufat ilahiye ne derece suhuretle cereyan ediyor öyle de. Tahte zemin ve o ser taşlarda o derece suhulet ve intizamla hatta damarlara karşı kanın cevelanı gibi muntazam su ve su damarları kemal hikmetle o taşlarda mukavemet görmeyerek cereyan ediyor. Haşiye evet zemin denilen muhteşem bir seyyar sarayın temel taşı olan taş tabakasının Fatih-i Zülcelal tarafından tavzif edilen en mühim üç vazifeyi beyan etmek... Ancak Kur'an'a yakışır. İşte birinci vazifesi. Toprağın kudret-i ile nebataata analık edip yetiştirdiği gibi kudreti i ilahiye ile taş dahi toprağa daiyelik edip yetiştiriyor. İkinci vazifesi zeminin bedeninde. deveran dem hükmünde olan suların muntazam cevelanına hizmetidir. Üçüncü vazife-i çeşmelerin ve ırmakların uyum ve enharın muntazam bir mizanla zuhur ve devamlarına hazineler etmektir. Evet, taşlar bütün kuvvetiyle ve ağızlarının dolusuyla akıttıkları abi hayat suretinde delail-i yeti zemin yüzüne yazıp serpiyor. Hem havada mebatat ve ağaçların dallarının suretle suret-i intişarı gibi o derece suretle köklerin nazik damarları yer altındaki taşlarda mümanaat görmeyerek evamir ilahi ile muntazaman ettiğini Kur'an işaret ediyor... ...ve geniş bir hakikati şu ayetle ders veriyor... ...ve o dersle o kasavetli kalplere bu manayı veriyor ve Remzen diyor... ''Ey beni İsrail ve ey beni Adem, zaaf ve acziniz içinde nasıl bir kalp taşıyorsunuz ki... ...öyle bir zatın evamirine karşı o kalp kasavetle mukavemet ediyor.'' halbuki o koca sert taşların tabakayı muazzaması o zatın evâmileri önünde kemal-i intifatla karanlıkta nazik vazifelerini mükemmel ifa ediyorlar. itaatsizlik göstermiyorlar. Belki o taşlar toprak üstünde bulunan bütün zihni hayata, ağab hayatla beraber sair medar hayatlarına öyle bir hazine hazine ediyor. Ve öyle bir adaletle ve taksimat ediciledir. Ve öyle bir hikmetle tevziata vasıta oluyor ki Hakim-i Zülcelal'in kudretinde bal mumu gibi ve belki hava gibi yumuşaktır, mukavemetsizdir ve azamet-i kudretine karşı secdedidir. Zira toprak üstünde müsaade ettiğimiz şu masluat-ı muntazama ve şu hikmetli ve inayetli tasarrufat-ı ilahiye misilli zemin altında aynen cereyan ediyor. Belki hikmeten daha acıp ve intizamca daha garip bir surette hikmet ve inayeti ilahiye tecelli ediyor. Bakınız, en sert ve hissiz o koca taşlar nasıl balmumu gibi evamiri i karşı yumuşaklık gösteriyorlar ve memur ilahi olan o latif sulara, o nazik köklere, o ipek gibi damarlara o derece mukavmetsiz ve hesabetsizdir. Güya bir ahşek gibi o latif ve güzellerinin temasıyla kalbini parçalıyor. Yollarında toprak oluyor. Hem o inlemiha lema yahbi tumin taşlardan öyleleri var ki Allah kokusundan parçalanıp aşağılara yuvarlanır. Ayeti ile şöyle bir hakikat muazzamanın ucunu gösteriyor ki talebi Rüyet hadisesinde meşhur dağın tecelli ile parçalanması ve taşlarının dağılması gibi umum ruyesinde aslı Sudan etmiş adeta yekpare taşlardan ibaret olan ekser dağların zelzele veya bazı hadisat-ı suretinde tecelliyat-ı celaliyye ile o dağların yüksek zirvelerinden o haşyet verici tecelliyat-ı celaliyyenin zuhuruyla taşlar parçalanarak bir kısmı ufalanıp toprağa kal bulup nebatata menşe olur. Diğer bir kısmı taş kalarak yuvarlanıp derelere ovalara dağılıp sekene-i zeminin meskeni gibi birçok işlerinde hizmetkarlık ederek ve mahti bazı hikem ve menafi için kudret ve hikmeti ilahiyeye secde-i itaat ederek desatiri hikmet subhaniyeye emir ver şeklini alıyorlar. Elbette o haşiyetten o yüksek mevkiyi terk edip mütevaziyane aşağı yerleri ihtiyar etmek ve o mühim menfaatlara sebep olmak beyhude olmayıp Başı boş değil ve tesadüfi dahi olmadığını belki bir hakim-i kadirin tasarrufat-ı hakimanesiyle o intizamsızlık içinde zahir nazara görünmeyen bir intizamı hakimane bulunduğuna delil ise o taşlara müteallik faydalar, menfaatler ve onlar üstünde yuvarlandıkları dağın cesedine giydirilen ve ve meyvelerin murassaatıyla münakkaş ve müzeyyen olan gömleklerin kemal-i intizamı ve hüsb-i sanatı kat'i şüphesiz şehadet eder. İşte şu üç ayetin hikmet noktayı nazarında ne kadar kıymetdar olduğunu gördünüz. Şimdi bakınız Kur'an'ın letafeti beyanına ve ircaz-i belagatına nasıl şu zikrolman büyük ve geniş ve ehemmiyetli hakikatların uçlarını üç fıkra içinde, üç vakıa-i meşhure ve meşhure ile gösteriyor. Ve medarı İbrahim üç hadise-i uhrayı hatırlatmakla latif bir irşak yapar, mukavemetsüz bir zecir eder. Mesela ikinci fıkra da der. وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْشَكَّقُوا فَيَحْرُجُ مِنْهُ الْمَا Taşlardan öyleleri var ki yarılır da aralarından sunar akar. Şu fıkra ile Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasına karşı Kemal şevkle inşikak edip on iki gözünden on iki çeşme akıtan taşa işaret etmekle şöyle bir mana ifham ediyor ve manen diyor. Ey beni İsrail! Bir tek mucize Musa'ya aleyhisselam karşı koca taşlar yumuşar, parçalanır ya haşetinden veya sürurundan ağlayarak sel gibi yaş akıttığı halde hangi insafla bütün mucizat mu seviyeye aleyhisselam karşı ...temerrüt ederek ağlamayıp... ...gözünüz cumut ve kalbiniz katlık ediyor. Hem üçüncü fıkra ne de der... ...ve inne minha... lema mâ min ...taşlardan öyleleri var ki... ...Allah korkusundan parçalanıp... ...aşağılara yuvarlanır. Şu fıkra ile tur Sina'daki... ...münacat-ı Museviyyede Aleyhisselam... ...vuku bulan... ...tecelliye-i heybetinden ...koca dağ parçalanıp dağılması... Ve o kaşetten taşların etrafa yuvarlanması olan vakai meşhureyi ihtarla şöyle bir manayı destekliyor ki, ey Musa! nasıl Allah'tan korkmuyorsunuz? Halbuki taşlardan ibaret olan dağlar onun haşetinden ezilip dağılıyor ve sizden aksi misak için üstünüzde cebeli tuğru tuttuğunu hem talebi rüyet hadisesinde dağın parçalanmasını bilip ve gördüğünüz halde. Ne cesaretle, onun haşetinden titremeyip kalbinize katılıp ve kasabette bulunduruyorsunuz. Hem birinci fıkrada diyor o minel hicareti lamma Taşların öğlenleri var ki bağrından nehirler çağlar. Bu fıkra ile dağlardan nebe aneden nil mübarek Dicle ve Fırat gibi ırmakları hatırlatmakla taşların evami-i tekviniyeye karşı ne kadar harika nûma ve mucizevari bir surette mazhar ve musahhar olduğunu ifham eder. Ve onunla böyle bir manayı müteyakkız kalplere veriyor ki, şöyle azim urmakların elbette mümkün değil, şu dağlar hakikimden bağları olsun. Çünkü faraza o dağlar tamamen su kesilse ve mahruti birer havuz olsalar, o büyük nehirlerin şöyle süratli ve kesretli cereyanlarına bu vazeneyi kaybetmeden birkaç ay ancak dayanabilirler. Ve o kesretli masalife karşı galiben bir metre kadar toprakta nüfuz eden yağmur kafi varidat olamaz. Demek ki şu enhanın anları adi ve tabii ve tesadüfi bir iş değildir. Belki pek harika bir surette Fatır Zülcelal onları sırf hazine-i akıttırıyor. İşte bu sırrı işareten... Bu manayı ifade için hadiste rivayet ediliyor ki o üç neherin her birine cennetten birer katire her vakit damlıyor ve ondan bereketlidirler. Hem bir rivayette denilmiş ki şu üç nehrin menbaaları cennettendir. Şu rivayetin hakikati şudur ki madem esbabı maddiye şunların bu derece kesretli nebeanına kabil değildir. Elbette menbaaları bir alemi gayetlidir. Ve gizli bir hazine rahmetten gelir ki, masarif ve varidatın muazenesi devam eder. İşte Kur'an-ı Hakim, şu manayı i ihtarına şöyle bir ders veriyor ki, der, Ey beni İsrail ve ey beni Adem, kalp tatılı ve kasavetinizle öyle bir Zat-ı Zülcelal'in evamirine karşı itaatsizlik ediyorsunuz ve öyle bir şems sermediğinin sermedinin ziyay marifetine gafletle gözlerinizi yumuyorsunuz ki, Mısır'ınızı cennet suretine çeviren Nil-i Mübarek gibi koca nehirleri adi camit taşların ağızlarından akıtıp mucizat kudretini şevahid-i vahdaniyetini o koca nehirlerin kuvvet ve zuhur ve ifazaları derecesinde kainatın kalbine ve zeminin dimağına vererek cin ve insin kulüp ve ukulüne isale ediyor. Hem hissiz camit bazı taşları böyle acip bir tarzda Muzdar kudretine mashar etmesi, güneşin ziyası, güneşi gösterdiği gibi, o fatihizü Zülcelal'i gösterdiği halde, nasıl onun o marifetine karşı kör olup görmiyorsunuz? Haşiye Nil mübarek, Cemeli cebeli kamerden çıktığı gibi, dişlenin en mühim bir şubesi Van vilayetinden, Müküs nahiyesinden bir kayanın mağarasından çıkıyor. Fırat'ın da mühim bir şubesi Diyad'in taraflarında bir dağın eteğinden çıkıyor. Dağların aslı hırkaten bir madde-i mayadan etmiş taşlar olduğu hemen sabittir. Tesbihat-i nebeviyeden olan Sübhane men basatal arda ala ma'in cemed katî delalet ediyor ki aslı hırkata arz şöyledir ki su gibi bir madde emri ilahi ile incimat eder taş olur. Taş izmi ilahi ile toprak olur. Tesbihteki arz lafzı toprak demektir. Demek o çok yumuşaktır, üstünde durulmaz. Taş çok serptir, ondan istifade edilmez. Onun için hakim Rahim toprağı taş üstünde serer, zevil hayata makar eder. İşte şu üç hakikata nasıl bir belagat giydirilmiş gör. Ve belagat-ı dikkat et. Acaba hangi kasavetle katılık vardır ki böyle hararetli şu belagat-i irşada karşı dayanabilsin, ezilmesin? İşte baştan buraya kadar anladınsa Kur'an-ı Hakîm'in irşadi bir lem'a icazını gör, Allah'a şükret. Subhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ 'almentenâ inneke Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir her işi hikmetle yaparsın Allahum fehhimna esrar el-Kur'an kema tuhibbu ve terda ve waffiqna li hizmetihi amin bi ya rahman rahimin Allahum salli ve sellim ala men uzli alayhi el-Kur'an el-Hakim wa ala alihi wa sahbihi Allahum Kur'an'ın esrarını sevdiğin ve razı olduğun şekilde bize tefhim ve onun hizmetine bizi muhfuk et. Amin. Rahmetinle ey rahimin. Allah'ım. Kur'an-ı Hakîm'in kendisine indirildiği zata, bu bütün âl ve ashabına salat ve selam et. 20. sözün ikinci makamı. Mucizat-ı enbiya yüzünde parlayan bir lem'â-yı Kur'an. Ahirdeki iki soru ve iki cevaba dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا ف۪ي Ne yaş ne de hiçbir şey yoktur ki at açık bir kitapta yazılmış olmasın. 14 sene evvel, şimdi 30 seneden geçti. Şu ayetin bir sırrına dair İşarat-ül İrcaz Dağım'ındaki tepsi yerinde Arabi-ül bir bahis yazmıştım. Şimdi arzuları bence ehemmiyetli olan iki kardeşim. O bahse dair Türkçe olarak bir parça izah istediler. Ben de Cenab-ı Hakk'ın tevfikine itimaden ve Kur'an'ın feyzine istinaden diyorum ki, bir kavle göre kitab-ı mübin Kur'an'dan ibarettir. Yaş ve kuru her şey içinde bulunduğunu şu ayet-i kerime beyan ediyor, öyle mi? Evet, her şey içinde bulunur. Fakat herkes her şey içinde göremez. Zira muhtelik derecelerde bulunur. Bazen çekirdekleri, bazen nüveleri, bazen icmalleri, bazen düsturları bazen alametleri ya sarahaten ya işareten, ya remzen ya iphamen, ya ihtar tarzında bulunurlar. Fakat ihtiyaca göre ve maksad Kur'an'a Kur'an'ı münasip bir tarzda ve iktizai makam münasebetinde şu tarzların birisiyle ifade ediliyor en cümle Beşerin sanat ve fen cihetindeki terakkiyatların neticesi olan havari kısana ve garaibi fen olarak tayyare, elektrik, şimendüfer kaligraf gibi şeyler vücuda gelmiş ve beşerin hayatı maddiyesinde en büyük mevki almışlar. Elbette umum mevki beşere hitap eden Kur'an-ı Hakim şunları mühmel bırakmaz. Evet bırakmamış. İki cihetle onlara da işaret etmiştir. Birinci cihet mucizat-ı enbiya suretiyle. İkinci kısım şudur ki bazı hadisat tarihi suretinde işaret eder. Erz cümle Kutla ashabı uçtu, bil minhum illa ashabına lahmet olundu. Onlar tutuşturdukları ateşin karşısına oturur müminlere yaptıkları işkenceyi seyrederlerdi. O müminlerden intikam almalarının sebebi ise kudreti her şeye galip olan ve her türlü övgüye layık bulunan Allah'a iman etmiş olmalarından başka bir şey değildir. Haşiye şu cümle işaret ediyor ki şimendiferdir. alem İslam'ı esaret altına almıştır. Kafirler onunla İslam'ı mahlup etmiştir. Fil fulkil meşhun ve haleknâ lehem min niktihî mâ yertebûn. Onlar için bir delil de insan neslini dolu gemilerde taşımamız ve bunun gibi daha nice binekleri onlar için yaratmış olmamızdır gibi ayetlerle şimendifere işaret ettiği gibi. yekadu zeytuha yudî'u velevlem temsesu nârun nurun ala nur cümlesi o üzerimizi ışıklandırıyor. Allah nuru samâvâti vel artı mefelin hikem kemişkâtin fiyâ misbah, el misbah fi zücâceh, Ez-zujajatu ka'ennaha kalbun durriyun yukad la la nurun ala Allah göklerin ve yerin nurudur onun nurunun misali bir lamba yuvası gibidir ki onda bir kandil vardır kandilde cam kandil içindedir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 Şu ikinci kısım hem çok zatlar onlarla uğraştığından, hem çok dikkat ve izaha muhtaç olduğundan ve hem çok olduğundan şimdilik şimenditer ve elektriğe işaret eden şu ayetlerle ihtifa edip o kapıyı açmayacağım. Birinci kısım ise mucizat-ı enbiya suretinde işaret ediyor. Biz dahi o kısımdan bazı numuneleri misal olarak zikredeceğiz. Mukaddime işte Kur'an-ı Hakim, enbiyaları insanın cemaatlarına terakkiyat-ı manevi ciyetinde birer piştar ve imam gönderdiği gibi yine insanların terakkiyat maddi suretinde dahi o enbiyanın her birisinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer üstabaşı ve üstat etmiştir. Onları mutlak olarak ittiba'a emrediyor. İşte enbiyaların manevi kemalatını bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi, mucizatlarından bahis dahi onların nazirelerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşvikte i ediyor. Hatta denilebilir ki, manevi kemalat gibi maddi kemalatı ve harikaları dahi en evvel mucize eli nevki beşeri etmiştir İşte Hz. Nuh'un aleyhisselam bir mucizesi olan setine Hazreti Yusuf'un aleyhisselam bir mucizesi olan saati en evvel beşere hediye eden dest Bu hakikate latif bir işarettir ki sanatkarların ekseri her bir sanatta birer peygamberi pil itikaz ediyor. Mesela gemiciler Hz. Nuhu aleyhisselam, saatçiler Hz. Yusufu aleyhisselam, terziler Hz. İdrisi aleyhisselam. Evet, madem Kur'an'ın her bir ayeti... ...çok vücuh-ü ve müteaddit cihat-ı hidayeti olduğunu ehl-i ve ilm-i ittifak etmişler. Öyleyse Kur'an-ı Mucizul Deyan'ın en parlak ayetleri olan Mucizat-ı Enbiya ayetleri... ...birer hikaye tarihi olarak değil, belki onlar çok maani-i ilşadiyeyi ediyorlar. Evet, Mucizat-ı Enbiya'yı zikretmesiyle ten ve sanat beşeriyenin nihayet kududunu çiziyor... En ileri gayatına parmak basıyor. En nihayet hedeflerini tayin ediyor. beşerim arkasına dest teşviki vurup o gayeye ediyor. Zaman-ı mazi. Zaman-ı müstakbel tohumlarının mahzeni ve şuunatının aynası olduğu gibi, müstakbel dahi mazinin tarlası ve ahvalinin aynasıdır. Şimdi misal olarak o çok çokvasi menbaadan yalnız birkaç numunelerini beyan edeceğiz. Mesela Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak tezgire havayı beyan eden وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ وُدُوُّهَا ve وَرَوَعُهَا شَهَرٌ Rüzgarı da Süleyman'a boyun eğdirdik ki sabahtan bir aylık, öğleden sonra da bir aylık yol giderdi. Ayeti Hz. Süleyman bir günde havada kayaran ile iki aylık bir mesafeyi kat etmiştir der. İşte bunda işaret ediyor ki ''Beşere yol açıktır ki havada böyle bir mesafeyi tak etsin.'' ''Öyleyse ey beşer madem sana yol açıktır bu mertebe yetiş ve yanaş.'' Cenab-ı Hak şu ayetin nisanıyla manem diyor. ''Ey insan bir abdin hevai nefsini terk ettiği için havaya bindirdim. Siz de nefsin tembelliğini bırakıp bazı kavani adetinden güzelce istifade etseniz siz de binebilirsiniz.'' Ham Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bir mucizesini beyan eden, "Fakül Nadrı bi Asan kel Hajar, fakül min ayna." Musaya vur Asanı taşa buyurdu. Asasını vurduğu yerden 12 pınar fışkırı verdi. İlah ahir Bu ayet işaret ediyor ki, zemin tahtında gizli olan rahmet hazinelerinden basit aletlerle istifade edilebilir. Hatta taş gibi bir sert yerde bir asa ile ağabey hayat ceb edilebilir. İşte şu ayet bu mana ile beşer eder ki, rahmetin en latif feyzi olan ağabey hayatı bir asa ile bulabilirsiniz. Öyleyse haydi çalış bu. Cenab-ı Hak şu ayetin nisan-ı manen diyor ki, ey insan, madem bana itimat eden bir abdemin eline öyle bir asa veriyorum ki, her istediği yerde ağabey hayatı onunla çeker, sen de benim kavaniyle rahmetime istinad etsen şöyle ona benzer veyahut ona yakın bir aleti elde edebilirsin. Haydi et. İşte beşer karakkiyatının mühimlerinden birisi bir aletin icadıdır ki ekser yerlerde vurulduğu vakit suyu fışkırtıyor. Şu ayet ondan daha ileri nihayat ve gayat hududunu çizmiştir. Nasıl ki evvelki ayet, şimdiki hali hazır eden çok ileri nihayetlerinin noktalarını tayin etmiştir. Hem ha mesela Hz. İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesine dair: وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَرْتَأْ بِإِلَٰهِ Allah'ın izniyle anadan doğan körleri ve alaca hastalığına tutulanları iyileştirir ve ölüleri diriltir. Kur'an, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nasıl ahlak-ı ulviyesine ittiba'a Beşeri Sarıhan teşvik eder. Öyle de şu elindeki sanat-ı ilahiyeye ve tıbb-ı Rabbaniye remzen terrib ediyor. İşte şu ayet işaretle diyor ki, en müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. Öyleyse ey insan ve ey musibetse de bini Adem meyus olmayınız. Her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür. Arayınız, bulunuz. Hatta ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan-ı işaretiyle manen diyor ki, ''Ey insan, benim için dünyayı terk eden bir abdeme iki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. İşte ölmüş kalpler nur hidayetle diriliyor. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor.'' Sen de benim eczane hikmetimde her derdine devab bulabilirsin. Çalış, bul, elbette ararsan bulursun. İşte Beşer'in tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor ve ona işaret ediyor ve teşvik yapıyor. Hem mesela Hz. Davud Aleyhisselam hakkında وَاَتَيْنَاُ الْحَكْمَةَ وَفَسَّ الْحِتَابِ Ona ilim ve hikmet ile Hakkı ve batılı açıkça ayırt eden bir ifade gücü verdik. O elen nalehul hadid. Demiri de onun için yumuşattık. Hazreti Süleyman Aleyhisselam hakkında o esenna lehu aynal qit. erimiş bakırı ona sel gibi akıttık. Ayetleri işaret ediyorlar ki telyin hadid en büyük bir nimet-i ilahiyedir ki büyük bir peygamberinin fazlını onunla gösteriyor. Evet, telin-i hadit, yani demiri hamur gibi yumuşatmak ve nuhası eritmek ve madenleri bulmak, çıkarmak, bütün maddi sanayi beşeriyenin aslı ve anasıdır ve esası ve madenidir. İşte şu ayet işaret ediyor ki, Büyük bir Resul'e, büyük bir halife zemine, büyük bir mucize suretinde, büyük bir nimet olarak telin-i hadittir ve demiri hamur gibi yumuşatmak ve tel gibi inceltmek, ve bakırı eritmekle ekser sanayi umumiyeye medar olmaktır. Madem bir Resul'e, hem halife, yani hem manevi, hem maddi bir hakime, lisanına hikmet ve eline sanat vermiş, lisanındaki hikmete sarihan teşvik eder, elbette elindeki sanata dahi tergib işareti var. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaretiyle manen diyor ki, Ey beni Adem! evamiri teklifi yeme itaat eden bir ademin nisanına ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki her şeyi kemali vuzuhla husledip hakikatını gösteriyor ve eline de öyle bir sanat verdim ki elinde balmumu gibi demiri her şekilde çevirir. Kalitelik ve padişahlığına mühim kuvvet elde eder. Madem bu mümkündür veriliyor, hem ehemmiyetlidir hem hayat ictimaiyenizde ona çok muhtaçsınız. Sizde evamir-i yeme itaat etseniz o hikmet ve o sanat size de verilebilir. Mürur zamanla yetişir ve yanaşabilirsiniz. İşte beşerin sanat en ileri gitmesi ve maddi kuvvet cihetinde en mühim iktidar elde etmesi telini hadit iledir ve izabe-i muhas iledir. Ayette muhas kıtır ile tabir edilmiş. Şu ayetler onun ne beşerin nazarını şu hakikate çeviriyor ve şu hakikatın ne kadar ehemmiyetli olduğunu takdir etmeyen, eski zaman insanlarına ve şimdiki tembellerine şiddetle ihtar ediyor. Hem mesela Hz. Süleyman Aleyhisselam, taht belkası yanına celp etmek için, vezirlerinden bir alimi ilmi celp dedi, gözünüzü açıp, kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim. Olan hadise harikaya delalet eden şu ayet, Kâlellezi'in dehu ilmun minel kitab. Ana atike bihi قبل ان يرتد اليك فارفق فلان ماراها مستقلا عنده kitapların esrarına vakıf bir alim sen daha gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi ahir işaret ediyor ki uzak mesafelerden eşyayı aynen ve sureten ihzar etmek mümkündür hem vakidir ki risaletiyle beraber saltanatla müşerrif olan Hazreti Süleyman Aleyhisselam, hem masumiyetine hem de adaletine medar olmak için pek geniş olan aktar memleketine bizzat zahmetsiz muttali olmak, verayetinin ahvalini görmek ve dertlerini işitmek bir mucize suretinde Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'a itimat edip Süleyman Aleyhisselam'ın lisan-ı ismetiyle istediği gibi, o da lisan istidadıyla Cenab-ı Hak'tan istese ve kavani adetine ve inayetine tevfik-i hareket etse ona dünya bir şehir hükmüne geçebilir. Demek taht-ı Belkız Yemen'de iken Şam'da aynıyla veyahut suretiyle hazır olmuştur, görülmüştür. Elbette taht etrafındaki adamların suretleriyle beraber sesleri de işitilmiştir. İşte uzak mesafede celb surete ve salta haşmetli bir surette işaret ediyor ve manen diyor Ey ehl-i sultanat! adalet yapmak isterseniz Süleyman-ı Vâri ruh zemini etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız. Çünkü bir hakimi Adalet-i Pişe, bir, şey, bir padişahı ı Perver aktar memleketine her istediği vakit mutlali olmak derecesine çıkmakla mesuliyet maneviyeden kurtulur veya tam adalet yapabilir. Cenabı Hak şu ayetin lisanı benziyle manen diyor ki: Ey beni Adem, bir abdime geniş bir mülk ve o geniş mülkünde adaleti tamme yapmak için ahval ve vukuf zemine lisanı ittila veriyorum. Ve madem her bir insana fıtraten zemine bir halife olmak kabiliyetini vermişim. Elbette o kabiliyete göre ruh zemini görecek ve bakacak, anlayacak istidadını dahi vermesini hikmetin iktiza ettiğinden vermişim. Şahsen o noktaya yetişmezse de nev'en yetişebilir. Maddeten erişemezse de ehli velayet misilli manen erişebilir. Öyleyse şu azim nimetten istifade edebilirsiniz. Haydi göreyim sizi. Vazife-i ubudiyetinizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki ruh-i zemini, her tarafı her birinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz. Üzerinde gezin ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin diye yeryüzünü sizin emrinize veren odur. Sonra dönüşünüz yine onadır. Ayetindeki Ferman-ı Rahmani'yi dinleyiniz. İşte beşerin nazik sanatlarından olan Celbi suret ve savfların çok ilerisindeki nihayet kududunu şu ayet Remzen gösteriyor ve teşvik-i isman ediyor. Hem mesela yine Hz. Süleyman aleyhisselam cin ve şeytanları ve ervan hadiseyi tesir edip şerlerini men ve umuru u natiada istihdam etmeyi ifade eden şu ayetler. مُقَرَّن۪ينَ fil الْاَسْفَادِ İlâ afir Asi şeytanları zincirlerle bağlı olarak ona boyun eğdirdik. وَمِنَ الشَّيَاط۪ينَ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ <زَالِك> Denize dalarak onun için cevherler çıkaran ve başka işler de gören şeytanları yine onun emrine verdik. İlâ ahir ayetiyle diyor ki Yerin insandan sonra Zişûr olarak en mühim sekenesi olan cin, insana hizmetkar olabilir. Onlarla temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup, ister istemez hizmet edebilirler ki, Cenab-ı Hakk'ın evamiline musahhar olan bir abdine onları musahhar etmiştir. Cenab-ı Hak, manen şu ayetin lisan-ı remziyle der ki, Ey insan! ''Bana itaat eden bir abdime cin ve şeytanları ve şehirlerini itaat ettiriyorum. Sen de benim emrime mustahhar olsan çok mevcudat hatta cin ve şeytan dahi sana mustahhar olabilirler.'' İşte beşerin sanat ve fennin imtizacından süzülen, maddi ve manevi fevkalade hassasiyetinden tezahür eden ispirtizma gibi Celbi i ve cinlerle muhabereyi şu ayet en nihayet kududunu çiziyor ve en faydalı suretlerini tayin ediyor.'' Ve ona yolu dahi açıyor. Fakat şimdiki gibi bazen kendine emdat namını veren cinlere ve şeytanlara ve erba hadiseye musakhar ve maskar olup oyuncak olmak değil. Belki tılsımat-ı Kur'an'iye ile onları teshir etmektir. Şerlerinden kurtulmaktır. Hem, hem temessül erbağa işaret eden Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın ifritleri celp ve teshirine dair ayetler. Hem fe ersenna ileyha ruhana temsilleha beşeren seriye Meryem'e Cebrail'i gönderdik. O da aynen bir beşer suretinde ona görünü verdi. Misilli bazı ayetler ruhanilerin temsiline işaret etmekle beraber celb-i ervaha dahi işaret ediyorlar. Fakat işaret olman celb-i ervah-ı tayyibe ise medenilerin yaptığı gibi keseviyat suretinde bazı oyuncaklara o pek ciddi ve ciddi bir alemde olan ruhlara hürmetsizlik edip kendi yerine ve oyuncaklara etmek değil. Belki ciddi olarak ve ciddi bir maksat için muhyiddin Arabi gibi zatlar ki istediği vakit erbah ile görüşen bir kısım ehli velayet misilli onların inceliği bulup münasebet peyda etmek ve onların yerine gidip alemlerine bir derece takarruf etmekle ruhaniyetlerinden manevi istifade etmektir ki ayetler ona işaret eder. Ve işaret içinde bir teşviki ihsas ediyorlar. Ve bu nevi sanat ve fünun-u en ileri hududunu çiziyor. Ve en güzel suretini gösteriyorlar. Hem yani mesela, Hz. Davud Aleyhisselam'ın mucizelerine dair اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْاشِيِّ وَالْاشِرَادِ Biz dağları onun emrine verdik ki akşam sabah onunla beraber tesbih ederlerdi yacibalo evdi hadid ey dağlar ve kuşlar Davutla beraber tesbih edin dedik demiri de onun için yumuşattık ve ullinna manqat bize kuşların dili öğretildi ayetler delalet ediyor ki Cenab-ı Hak Hazreti Davud aleyhisselamın tesbihatına öyle bir kuvvet ve yüksek bir ses ve hoş bir eda vermiştir ki dağları recle getirip birer muazzam konograf misillü ve birer insan gibi bir sevzakirin etrafında ufki halka tutup bir daire olarak tesbihat ediyorlardı. Acaba bu mümkün müdür? Hakikat mıdır? Evet, hakikattir. Mağaralı her dağ, her insanla ve insanın diliyle papağan gibi konuşabilir. Çünkü aks sada vasıtasıyla dağın önünde sen elhamdülillah de daha da aynen senin gibi Elhamdülillah diyecek. Madem bu kabiliyeti Cenab-ı Hak dağları ihsan etmiştir, elbette o kabiliyet inkişaf ettirilebilir ve o çekirdek sümrünlenir. İşte Hz. Davud Aleyhisselam'a risaletiyle beraber hilafeti ruh-i zemini mistespa bir surette ona verdiğinden, o geniş risalet ve muazzam saltanata layık bir mucize olarak o kabiliyet çekirdeğini öyle inkişaf ettirmiş ki, çok büyük dağlar birer nefer, birer şakir, birer mürit gibi Hz. Davud'a iktidar edip onun nisanıyla, onun emriyle halik Celale Zülcelal'e tesbihat ediyorlardı. Hz. Davud Aleyhisselam ne söylese onlar da tekrar ediyorlardı. Nasıl ki şimdi vesait-i muhabere ve vesail-i irtibatın kesret ve tekemmülü sebebiyle haşmetli bir kumandan dağlara, dağdan azim ordusuna bir anda Allahu Ekber dedirir ve o koca dağları konuşturur, velveleye getirir. Madem insanın bir kumandanı dağları sekenelerinin ismiyle mecazi olarak konuşturur, elbette Cenab-ı Hakk'ın haşmetli bir kumandanı hakiki olarak konuşturur, tesbihat yaptırır. Bununla beraber her cebelin bir şahs manevisi bulunduğunu ve ona münasip birer tesbih ve birer ibadeti olduğunu eski sözlerde beyan etmişiz. Demek her dağ İnsanların insaniyle, aks-ı tesbihat yaptıkları gibi kendi elsine, imkhusularıyla dahi Salikül Celale tesbihatları vardır. Ulle ma mantıkat bize kuşların dilleri öğretildi ve tayra mahşura kuşlar da onun etrafında toplanırdı cümleleriyle. Hazreti Davud ve Süleyman aleyhisselam'a kuşlar emma'nın insanlarını, hem istidatlarının dillerini, yani hangi işe yaradıklarını onlara, Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiğini şu cümleler gösteriyorlar. Evet, madem hakikattır, madem ruh zemin bir sofrayı rahmandır, insanın şerefine kurulmuştur, öyleyse o sofradan istifade eden sair hayvanat ve tuyurun çoğu insana musahhal ve hizmetkar olabilir. Nasıl ki en küçüklerinden bal arısı, ...ve ipek böceğini istihdam edip, ilham-ı ilahi ile azim bir istifade yolunu açarak... ...ve güvercinleri bazı işlerde istihdam ederek ve papağan misilli kuşları konuşturarak... medeniyeti beşeriyenin mehasinine güzel şeyleri ilave etmiştir. Öyle de başka kuş ve hayvanların istidat dili bilinirse... ...çok tayfeler var ki kardeşleri hayvanat ehliye gibi birer mühim işte istihdam edilebilirler... Mesela çekirge afetinin istilasına karşı çekirgeyi yemeden mahveden sınırcık kuşlarının dili bilinse ve harekatı tanzim edilse ne kadar faydalı bir hizmette ücretsiz olarak istihdam edilebilir. İşte kuşlardan şu nevi istifade ve teskiri ve telefon ve fonograf gibi camidatı konuşturmak ve tuyudan istifade etmek en müntaha hududunu şu ayet çiziyor. En uzak hedefini tayin ediyor en peşmetli suretine parmakla işaret ediyor ve bir nevi teşvik eder. İşte Cenab-ı Hak şu ayetlerin lisan-ı remziyle manen diyor ki Ey insanlar! Bana tam at olan bir hem cinsinize onun nübüvvetinin ismetine ve saltanatının tam adaletine medan olmak için mülkümdeki muazzam mahlukatı ona musahhar edip konuşturuyorum ve cünudumdan ve hayvanatımdan çoğunu ona hizmetkar veriyorum. Öyleyse her birinize de madem gök ve yer ve dağlar hamlinden çekindiği bir emanet-i kübrayı tevdi etmişim. Halife-i zemin olmak istidadını vermişim. Şu mahlukatın da dizginleri kimin elindeyse ona ram olmanız lazımdır. Ta onun mülkündeki mahluklarda size ram olabilsin. Ve onların dizginleri elinde olan zatın namına elde edebilseniz, ...ve istidatlarınıza layık makama çıksanız. Madem hakikat böyledir... ...manasız bir eğlence hükmünde olan... ...fonograf işlettirmek... ...güvercinlerle oynamak... ...mektup postacılığı yapmak... ...papağınları konuşturmaya beden... ...en hoş, en yüksek... ...en ulvi bir eğlenceyi masumaneye çalış ki... ...dağlar sana... ...dağutvari birer... ...muazzam fonograf olabilsin... ...ve hava nesiminin dokunmasıyla eşşar ve birer tel-i gibi mevâmat-i zikriye kulağına gelsin. Ve dal binler dilleriyle tesbihat yapan bir acayip-ül mahlukat mahiyetini göstersin. Ve ekser kuşlar, hüdhüd Süleymani gibi birer mûnis arkadaş veya muti birer hizmetkar suretini giysin. Hem seni eğlendirsin, hem müstahid olduğun kemalata da seni şev ile sevk etsin öteki lehviyet gibi insaniyetin ittiza ettiği makamdan seni düşürmesin. Yani mesela Hz. İbrahim aleyhisselamın bir muzesi hakkında olan "Kulla ya narkuni berdan ve ana İbrahim, ey ateş" dedik. İbrahim için serin ve selametli ol. Ayetinde üç işareti lafse var. Birincisi ateş dahi sayıl esbab tabiye gibi. Kendi keyfiyle, tabiatıyla körü körüne hareket etmiyor. Belki emir tahtında bir vazife yapıyor ki Hz. İbrahim'i aleyhisselam yakmadı ve ona yakma emrediliyor. İkincisi, ateşin bir derecesi var ki burudetiyle ihrak eder. Yani ihrak gibi bir tesir yapar. Cenab-ı Hak selamen, bir tefsir diyor. Selamen demeseydi burudetiyle ihrak edecekti. Lafıyla burudete diyor ki sen de hararet gibi burudetini ihrak etme. Demek o mertebedeki ateş soğukluğuyla yandırı gibi tesir gösteriyor. Hem ateştir hem bethdir. Evet ikmeti tabii yede. Nar beyza halinde ateşin bir derecesi var ki harareti etrafına neşetmiyor ve etrafındaki harareti kendine cevettiği için şu tarz burudetle etrafındaki su gibi mali şeyleri incimat ettirip manen burudetiyle ihrak eder. İşte zemherir, burudetiyle ihrak eden bir sınıf ateştir. Öyleyse ateşin bütün derecatına ve umum envaına cami olan cehennem içinde elbette zemheririn bulunması zaruridir. Üçüncüsü, cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman gibi bir maddi maneviye, İslamiyet gibi bir zırh olduğu misilli, Dünyevi ateşinin dahi tesirini edecek bir maddeyi i maddiye vardır. Çünkü Cenab-ı Hak ism Hakim'in bu dünya darul hikmet olmak hasebiyle esbab perdesi altında icraat yapıyor. Öyleyse Hz. İbrahim'in cismi gibi gömleğini de ateş yakmadı ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmıyor. İşte bu işaretin remziyle manen şu ayet diyor ki Ey milleti İbrahim! İbrahim vari olunuz. Ta gömlekleriniz en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada hem orada bir zırh olsun. Ruhunuza imanı giydirip cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın zeminde sizin için sakladığı ve ihzar ettiği bazı maddeler var. Onlar sizi ateşin şerrinden muhafaza eder. Arayınız, çıkarınız, giyiniz. İşte beşerin Mühim terakkiyatından ve keşfiyatındandır ki bir maddeyi bulmuş, ateş yakmayacak ve ateşe dayanır bir gömlek giymiş. Şu ayet ise ona mukabil bak ne kadar ulvi, latif ve güzel ve ebede kadar yırtılmayacak. Hanifen, Müslüman tezgahında dokunacak bir kulleyi gösteriyor. Hem mesela, ''Ve alleme Âdemel esmâ kulleha'' Adem'e bütün isimleri öğretti. Hz. Adem Aleyhisselam'ın davayı hilafet kübrada, muze kübrası tarihi i esnadır diyor. İşte Sair Enbiya'nın muzeleri birer hususi, harika-i remz ettiği gibi, bütün Enbiya'nın pederi ve divan-ı fatihası olan Hz. Adem Aleyhisselam'ın muzesi, umum kemalat ve terakkiyat beşeriyenin nihayetlerine ve en ileri hedeflerine sarı hata yakın işaret ediyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu manen şu ayetin lisan-ı işaretiyle diyor ki, Ey beni Adem! Sizin pederinize, melaikelere karşı hilafet davasında rüçhaniyetine hüccet olarak, bütün esmayı talim ettiğimden siz dahi, madem onun evladı ve varisi istidadısınız, bütün esmayı taallüm edip, mertebeyi emanet kübrada, bütün mahlukata karşı rüçhaniyetinize liyakatınızı göstermek gerektir. Zira kainat içinde, bütün mahlukat üstünde en yüksek makamata gitmek ve zemin gibi büyük mahlukatlar size usahhar olmak gibi mertebe-i size yol açıktır. Haydi ileri atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız. Fakat sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı. Cennet gibi bir makamdan ruh zemine muhakkaten sukut etti. Sakın siz de terakkiyatınızda şeytana uyup Hikmet-i semavatından tabiat dalaletine sukuta vasıta yapmayınız. Vakit ve vakit başınızı kaldırıp Esma-i İslam'a dikkat ederek o semavata uğruc etmek için fünununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız. Kafunun ve kemalatınızın menbaaları ve hakikatleri olan Esma-i yeme çıkasınız ve o Esma'nın dürbünüyle kalbinizle Rabbinize bakasınız. Bir mükri mühimme ve bir sız-ı şu ayet acibe, insanın camiyet-i istidarı cihetiyle olduğu bütün kemalat ilmiye ve terakkiyat-i ve havari-i suiyeyi talim-i esma-i ifade ve tabir etmekte şöyle latif bir jemz-i ulvî var ki, her bir kemalin, her bir ilmin, her bir terakkiyatın, her bir fennin bir hakikat-i var ki, o hakikat bir ismi ilahiye dayanıyor. Pek çok perdeleri ve mütenevi tecelliyatı ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla, o fen, o kemalat, o sanat kemalini bulur, hakikat olur. Yoksa yarım yamalak bir surette nakıs bir gölgedir. Mesela, hendese bir fendir. Onun hakikati ve nokte-i Cenab-ı Hakk'ın ismi adil ve mukadbirine yetişip, hendese aynasında, o ismin hakimane cilvelerini haşmetiyle müşahede etmektir. Mesela tıp bir fendir, hem bir sanattır. Onun da nihayeti ve hakikati hakim-i mutlakın şafi ismine dayanır. Eczahane-i kübrası olan ruh zeminde, rahimane cilvelerini ediliyelerde görmekle tıp kemalatını bulur, hakikat olur. Mesela hakikati mevcudattan bahseden hikmet-ül eşya, Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu, İsm-ı Hakimi'nin tecelliyat-ı kübrasını müdebbirane, eşyada, menfaatlerinde ve masraatlarında görmekle ve o isme yetişmekle ve ona dayanmakla şu hikmet, hizmet olabilir. Yoksa ya hurafata eder ve malaya yap olur veya felsefeyi tabiye misilli dalalete yol açar. İşte sana üç misal. Sair kemalat ve künunu bu üç misale kıyas et. İşte Kur'an-ı Hakim şu ayetle beşeri, şimdiki terakkiyatında pek çok geri kaldığı en yüksek noktalara, en ileri hudurda, en nihayet mertebelere, arkasına dest-i teşlike vurup, parmağıyla o mertebeleri göstererek, haydi arş ileri diyor. Bu ayetin hazine uzmasından şimdilik bu cevherle irtifa ederek o kapıyı kapıyoruz. Hem mesela, Hatem-i divan ve bütün enbiyanın mucizeleri onun dava-i risaletine bir tek muciz olan enbiyanın serveri. Ve şu kainatın mabihil iftiharı ve Hazreti Adem'e aleyhisselam icmalen talim olunan bütün esmanın bütün meratibiyle tafsilen mazharı aleyhisselatü vesselam yukarıya celalle parmağını kaldırmakla şakkı kamer eden ve aşağıya cemalle indirmekle yine o parmağından kevser gibi su akıtan ve din mucizakla musaddak ve meyyet olan Muhammed Aleyhisselatü ve Selamın i kübrası olan Kur'an-ı Hakîm'in vücuh-i ircazının en parlaklarından olan hak ve hakikate dair beyanatındaki cezalet, ifadesindeki benavad, maanisindeki camiyet, üsluplarındaki ulviyet ve halaveti ifade eden kul لَاِنْ اِجْتَمَعَةِ الْاِنْ سُوَ ala عَلَىٰ اَنْ يَأْتُوا بِمِهْدَ هَذَا Kur'an. لَا يَعْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ kana بَعْضُهُمْ لِبَعْدٍ زَهِيرًا zahira. ki, and olsun. Eğer bu Kur'an'ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp da hepsi birbirine yardımcı olsalar yine de onun benzerini getiremezler gibi çok ayak ve yinatla, ins ve cinnin enzarını şu mucize-i ebediyenin vücud icazından en zahir ve en parlak biçime çeviriyor. Bütün ins ve cinnin damarlarına dokunduruyor. Dostlarının şevklerini, düşmanlarının inadını tahrik edip azim bir teşvikle, şiddetli bir tergiple dostla düşmanları onu tanzire ve takviyle yani nazirini yapmak ve kelamını ona benzetmek için sevk ediyor. Hem öyle bir surette o muzeyi nazargah-ı ename koyuyor. Güya insanın bu dünyaya gelişinden gayi yeganesi, o muzeyi hedef ve düstur ittihaz edip ona bakarak neticeyi i kırkat-ı insaniyeye bilerek yürümektir. En hasım, sahib Enbiya aleyhisselamın mucizatları birer havarik sanatı işaret ediyor. Ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın mucizesi ise esasaf sanat ile beraber ulum ve tununun havarik ve kemalatının fiil bir suret-i icmalide işaret ediyor ve teşvik ediyor. Ama Mucize-i Kübra-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam olan Kur'an-ı Mucizül Beyan ise talim esmanın hakikatına mufassalan vazhariyetini hak ve hakikat olan ulum ve fünunun doğru hedeflerini ve dünyevi uhrevi kemalatı ve saadatı vaziham gösteriyor. Hem pek çok azim teşvikatla beşeri onlara sevk ediyor. Hem öyle bir tarzda sevk teşvik eder ki o tarzda Şöyle anlattırıyor, ey insan, şu kainattan maksad-ı âlâ, tezahür-ü rububiyete karşı ubudiyeti küllîh-i insaniyedir. Ve insanın gaye aksası, o ubudiyeti ulum ve kemalatla yetişmektir. Hem öyle bir surette ifade ediyor ki, o ifade ile şöyle işaret eder ki, elbette, nev beşer, ahir vakitte ulum ve fünuret ökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir. Hem o, Kur'an'ı mucizül beyan, cezalet ve belagat Kur'aniyeyi mükecciren ileri sürdüğünden Remzen anlattırıyor ki, ulum ve fenunun en parlak olan belagat ve cezalet, bütün envaıyla ahir zamanda en mergub bir suret alacaktır. Hatta insanlar kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için en keskin silahını cezalet beyandan ve en mukave meksus kuvvetini belahat edadan alacaktır. En hasıl. Kur'an'ın ekser ayetleri, her biri birer hazine-i kemalatın anahtarı ve birer detine ilmin müftahıdır. Eğer istersen Kur'an'ın semavatına ve ayatının mücumlarına yetişesin. Geçmiş olan 20 adet sözleri 20 basamakla. Haşiye. Belki 33 adet sözleri, 33 adet mektupları, 31 lam ağları, 13 şu ağları, 120 basamaklı bir merdivendir. Bir merdiven yaparak çık, onunla gör ki Kur'an ne kadar parlak bir güneşdir, hakiki ilahiyeye ve hakiki mümkünat üstüne nasıl safi bir nur serpiyor ve parlak bir ziyan diyor Bak, netice? Madem enbiya'ya dair olan ayetler, şimdiki terakkiyat-ı beşeriyen harikalarına birer nevi işaretle beraber, daha ilerideki hududunu çiziyor gibi bir tarz ifadesi var. Ve madem her bir ayetin müteaddit manalara delaleti muhakkaktır, belki müttefakun aleyhtir. Ve madem enbiya'ya ittiba etmek ve iktida etmeye dair evamir-i mutlaka var. Öyleyse şu geçmiş ayetlerin maani salihalarına delaletle beraber san'at ve fünun ve beşeriyenin mühimlerine işari bir tarzda delalet hem teşvik ediliyor denilebilir. İki mühim suale karşı iki mühim cevap birincisi. Eğer desen, madem Kur'an beşer için nazil olmuştur, neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih etmiyor? Yalnız gizli bir remizle, hafif bir ima ile, hafif bir işaretle, zayıf bir ihtarla iktifa ediyor. El cevap. Çünkü medeniyet-i beşeriye harikalarının hakları bahsi ı o kadar olabilir. Zira Kur'an'ın vaziti asliyesi, daire-i rububiyetin kemalat ve suunatını ve daire-i ubudiyetin ve ve ahvalini talim etmektir. Öyleyse şu havarik beşeriyenin o iki dairede hakları yalnız bir zayıf ve mis, bir hafif işaret ancak düşer. Çünkü onlar daire-i rububiyetten haklarını isteseler... O vakit pek az hak alabilirler. Mesela tayyareyi beşer haşiye şu ciddi meseleyi yazarken ihtiyarsız olarak. Kalemin üslubunu şu latif-latifine çevirdi. Ben de kalemimi serbest bıraktım. Ümit ederim ki üslubun latifeliği meselenin ciddiyetine halel vermesin. Kur'an'a dese bana bir hakkı kelam ver. ayatında bir mevki ver. Elbette o daire-i rububiyetin Hayâreleri olan yarat arz, kamer, Kur'an namına diyecekler. Burada cirmin kadar bir mevki alabilirsin. Eğer beşlerin tahtel bahirleri ayak Kur'an yeden mevki isteseler, o dairenin tahtel bahirleri yani bahri muhri havaide ve esir denizinde yüzen zemin ve yıldızlar ona diyecekler. Yanımızda senin yerin derin mevcüklere de azdır. Eğer elektriğin parlak yıldız misal lambaları hakkı kelam isteyerek, ayetlere girmek isteseler, o dairenin elektrik lambaları olan şimşekler, şahatlar ve gökyüzünü ziynetlendiren yıldızlar ve misbahlar diyecekler, ışığın misletinde bahis ve beyana gelebilirsin. Eğer havarika medeniyet, dekaika sanatçiyetinde haklarını isterlerse ve ayetlerden makam talep ederlerse, o vakit bir tek sinek onlara susunuz diyecek. Benim bir kanadım kadar hakkınız yoktur. Zira sizlerdeki beşerin cüzi ihtiyarıyla kesbedilen bütün ince sanatlar ve bütün nazik cihazlar toplansa benim küçücük vücudumdaki ince sanat ve nazanın cihazlar kadar acip olamaz. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ وَحْلُكُ دُبَابًا وَنَوْشْتَنَعُولَ Allah'a bırakıp da takdıklarınızın hepsi bir araya gelse bir sinek bile yaratamazlar. İlahi ahir ayeti sizi susturur. Eğer o harikalar daire-i ubudiyete gidip o daireden tatlarını isterlerse o zaman o daireden şöyle bir cevap alırlar ki sizin münasebetiniz bizimle pek azdır ve dairemize kolay giremezsiniz. Çünkü programımız budur ki dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir. Ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. En ehem ve en elzem işler takdim edilecektir. Halbuki siz ekseriyet itibarıyla şuhani dünyayı bir materre ebedi noktı nazarında ve gaflet perdesi altında dünya perestisiyle işlenmiş bir suret sizde görülüyor. Öyleyse hakperestlik ve ahireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan ubudiyetten hisseniz pek azdır. Lakin eğer kıymetkar bir ibadet olan sırf menfaat ibadullah için ve menafi umumiyye ve istirahat ammeye ve hayat-ı iştimayenin kemaline hizmet eden ve elbette akalliyet teşkil eden muhterem sanatkarlar ve mülhem keşaflar arkanızda ve içinizde varsa o hassas zatlara, şu remiz ve işaret Kur'aniye, saye teşvik ve sanatlarını takdir etmek için el-halk, kafi ve vafidir. İkinci sual cevap eğer desen, şimdi şu tahkikattan sonra şüphem kalmadı ve tasdik ettim ki, Kur'an'da sayr-ı ile beraber, medeniyet hazranın harikalarına ve belki daha ilerisine işaret vardır. dünyevi ve ukrevi saadet-i beşere lazım olan her şey, Değer nispetinde içinde bulunur. Fakat niçin Kur'an onları sarahatla zikretmiyor? Ta muannit kafirler dahi tasdife mecbur olsunlar. Kalbimizde rahat olsun. El cevap, din bir imtihandır. teklif ilahi bir tecrübedir. Ta ervah aliye ile ervah-ı ile müsabaka meydanında birbirinden ayrısın. Nasıl ki bir madene ateş veriliyor. Ta elmas ve kömür, Altınla toprak birbirinden ayrasın. Öyle de şu dar-ı imtihanda olan teklifat-ı ilahiye bir ittiladır. Ve bir müsabakaya sevktir ki istidad-ı beşer mademinde olan cevahir-i ile mevak-ı birbirinden tefrik edilsin. Madem Kur'an bu dar imtanda imtihanda bir tecrübe suretinde bir müsabaka meydanında beşerin tekemmülü için nazil olmuştur. Elbette şu dünyevi ve herkese görünecek umuru, gaybiyye, istikbaliye yalnız işaret edecek ve hüccetini ispat edecek derecede atla kapı açacak. Eğer sarahaten zikretse sırrı teklif bozulur. Adeta gökyüzündeki yıldızlarla nazıhan la ilahe illallah yazmak bir bir bedahate girecek. O zaman herkes ister istemez pastik edecek. Müsabaka olmaz, imtihan fevh olur. Kömür gibi bir ruhla elmas gibi bir ruh. Ebu cehil ile Ebu Bekir-i Sıddık müsabi görünecek. sırrı ı teklif olacak. Beraber kalacaklar. Elhasım. Kur'an-ı Hakim, Hakim'dir. Her şeye kıymeti nispetinde bir makam verir. İşte Kur'an 1300 sene evvel istikbalin zulümatında müstekil ve daybi olan semerat ve terakkiyat-ı görüyor. Ve gördüğümüzden ve göreceğimizden daha güzel bir surette gösterir. Demek Kur'an öyle bir zatın kelamıdır ki bütün zamanları ve içindeki bütün eşyayı bir anda görüyor. İşte mucizat-ı enbiya yüzünde parlayan bir lem'ayı ercaz-ı Kur'an. Allahümme fehinna esrârel Kur'an. Ve vafitna l-sidmetihi fi külli anin ve zaman. Allahümme. Bize Kur'an'ın esrarını öğret ve her an ve zamanda onun hizmetine mahcup et. Subhanaka la illa entel Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Rabbena la tuahizna innasiina ibagtana Ey Rabbimiz, Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Allahumma salli wa salli mabarik wa kerrim ala seyyidina wa mavlana muhammed abdike wa nabiyike wa rasulike alnabiyyi l-immiyyi wa ala alihi wa ashabihi ve ezhacihi wa zibriyatihi wa ala al-nabiyyina wal-muslim wa ala al-melaikati al-mukarrabin wa al-awliyai wa salihin afdala salavatihim wa azka salam ve enmaa berekatim bi adil l-Qur'an wa ayatihi ve huroofihi wa kelimatihi bi ma'anihi wa isharati ve rumuzihi wa dalalati wa afilana wa arhamna ''Ve'ltuf bina ya ilahena, ya bi salatim minha, bir rahmet ki ve erhamerrahimin, velhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin, amin.'' Allah'ım. Seyyidimiz, Mevlamız, kulun nebin ve resulün olan ümmi Peygamber Muhammed'e, âline, ashabına, zevcelerine, mübarek nesline, sahil enliya ve mürseline, melaike-i mukarrebine, evliya ve salih kullarına, salavatın en afdali, selametin en temizi, bereketlerin en bereketlisiyle, Kur'an'ın sureleri, ayetleri, harfleri, kelimeleri, manaları, işaretleri, remizleri ve delaletleri adedince salat ve selam et. Bereket ihsan et. İkramda bulun. Ey ilahımız, Ey Halıkımız, bütün bu salavatlardan her biri için bize mağfiret et. Bize merhamet et. Bize iltifat et. Rahmetinle. Ey erham Rahimin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Amin.